Burcu Biterle Spor Gündemi. Günaydın Burcu Merhabalar. Günaydın Merhabalar. Günaydın. Günaydın. Evet birinci yıl dönüm öyle mi? Evet. Neyi? <gülüyor> Mutlu olsun. Bugün, evet, çok teşekkür ederim. Çok mutluyum, <gülüyor> çok heyecanlıyım. Ee, birinci yıl e, özel programı diyelim ve onun şerefine e, sporu devre aldığım e, Alpulaga'yı da davet ettik. Bugünkü programı onunla yapacağız. Hoş geldiniz hocam. Merhaba hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Selam çok merhaba. teşekkür ediyorum. <gülüyor> Açık adada olmak güzeldi yeniden. Uzun süredir sesini duymuyorduk, yüzünü de görmüyorduk. Çok iyi oldu. Bize de iyi geldi valla. Burcu iyi akıl etmiş her şeyi, düzenlemiş. Evet harika. Yazında zaten hoş bir tesadüf oldu. Yani <gülüyor> Birkaç tesadüfin üst üste gelmesiyle yüzü bir yere gelip sohbet etme fırsatını da bulduk Burcu'yla. <gülüyor> Türkiye'de evet, büyük bir tesadüf. Bir, çok ilginç bir tesadüftü gerçekten. E, yol, i̇kimizin de yolu Datça'ya düştü ve çok ilginç bir şekilde aynı e, konaklama yerine düştü. <gülüyor> o kadar yani. Evet <gülüyor> me şey, Mete Gazoz'un şampiyonluğundan sonra program için ben arada hocaya mesaj atıyorum. Hocam nasıldı program? Siz dinleyebildiniz mi falan? İşte nasılsın, ne yapıyorsun derken hoca dedi ben Datça'da tatil Ben de o sırada gidiyordum. Hocam ben de geliyorum. <gülüyor> o zaman <gülüyor> neredesin? işte falan filan ben buradayım. Aa ben de oraya geliyorum deyip. Böyle çok tatlı ve gerçekten üst üste bu kadar olur planlasanız olmaz. Güzel bir tesadüf ve sohbet yaşadık. Güzel bir adıydı. O zamanları anlatacaktım size ama ben bu birinci yılı daha o günlerden planlıyordum. Gizli bilgi. Evet. Alpacayı konuk alırım onunla beraber konuşuruz dedim Böyle bizim tatlı yaz adımız oldu. Evet şimdi nasıl bir değerlendirme yapalım nereden başlayalım? Şöyle benim birinci yılımı kutladık. Çok teşekkür ediyorum. Açık radyoda olmak benim için çok e, mutlu ve e, gurur verici bir şey. Çünkü çok <gülüyor> ilk, ilk, ilk, ilk yıllarımdan beri e, içerisinde olmak istediğim bir yerdi. Hele ki Alp Ula Gay'dan böyle bir devir almak e, çok çok e, onurlandırıcı bir şey benim için. Zaten İyiyim. Alp'in önerisiydi. Evet. <gülüyor> Alp hocam siz ne dersiniz? Spor gündemi nasıl gidiyor? Bence harika bir demir teslim oldu değil mi? Yani, çok iyi bir karar oldu. Yani kendimi ömek için söylemiyorum, sonrası için söylüyorum. Hem harika gidiyor hem çok dediğin gibi hem başarılı yapıyorsun hem radyo çok uydu. Bence çok iyi bir karar vermişiz hep beraber. Umarım bundan sonra da harika geçecek uzun yıllar. Evet inşallah. Peki neler konuşuyoruz şimdi Burcu bugünkü, ve Alp? Evet bugünkü odamızdan ben kısacık bir bahsedeyim. Ee, bugün e, Manchester United işte geçen hafta e, Bobby Charlton hayatını kaybetti. Manchester United'ın e, önemli oyuncularındandı. E, geçen hafta Cumhuriyet özel programı sebebiyle yer verememiştik ama bu hafta geniş geniş konuşalım istedik. E, kendisinden kısaca bir bahsedeyim sonra... Alp Hocam'a pası atayım. Olur mu? Uygun mudur? As, aslında ikili iki, bir seçim yaptık değil mi? İki dönemin ha, evet. iki, iki İngiliz oyuncusu. Bir Bobby Charlton, diğeri de David Beckham. Evet. David Beckham'a David, Beckham David Beckham da yumuşak bir... Almamızın sebebi de bu Netflix'teki dört bölümlük belgeseli. Yani evet. <gülüyor> bayağı magazin içeriği de olan. Evet. Ufak bir e, Bobby Charlton'dan bahseder, bahsettikten sonra oraya da bir geçiş yapacağız. Çünkü kendisi de zaten yakın bir zamanda kendisinde saygı duruşunda bulundu deyip e, Bobby Charlton'dan bahsediyorum. Kendisi Manchester United için hem de İngiliz futbolu için önemli bir isim. E, kulübün altyapısından yetişen ve Manchester United'da 17 yıl forma giyen 758 maçta sahaya çıkmış bir isim. E, bu maçlarda 200 49 gol kaydetmiş kendisi. 3 İngiltere Ligi, 1 Federasyon Kupası, 1 Şampiyon Kulüpler Kupası ve 1 Dünya Kupası Şampiyonluğu bulunuyor, bulunuyor kendisinin. Emekliliğinden sonra da 39 yıl boyunca kulüpte yönetici olarak çalışıyor. Diyip e, e, Babi Şartı'nın diğerlerinden farkı neydi, e, onu farklı yapan özellikleri neydi diye kendisinden bahsedelim ve kulüp ve kendisi için Dönüm noktalarına değinelim istiyorum. Evet Alp Hocam. E şöyle öldüğü gün 21 Ekim'di galiba. Ben hatta Twitter'da şöyle bir paylaşım yaptım. İngiltere Futbolu'nun gelmiş geçmiş en büyük ismi diye. Yani futbolu bırakalı aşağı yukarı 50 yıl oldu Bobby Charlton. Ben de işte ancak okuduklarımdan, sorudan izlediklerinden bilebilirim. Ancak İngiltere Futbolu'nun öyle dönüm noktalarında bulunmuş bir ki kendisi ya böyle değerlendirmekte de bir hata olduğunu zannetmiyorum. E, ben Çünkü... daha da iyi, iyi hatırlıyorum tabii. Heh, evet tam bizim sizin kuşağın. Bizim kuşağın yıldız. çok büyük yıldızıydı. Bir de Jackie Charlton vardı kardeşi galiba. Öyle bir şey de hatırlıyorum. Abisi, abisi. Abisi Jackie evet. evet. O Leeds United'a gidiyor ve yani onun futbolcu olacak pek düşünülmüyor. O, biliyorsunuz bu kuşağın Futbolcuları önce işte madende çalışırlar ya da böyle evet. bir fabrika, tersane falan. Jacky altın sanıyorum bir polislik mülakatına gitmek yerine bir tünet futbol takımının denemesine gidip o da orada oyuncu oluyor. Ve sonra 1966 Dünya Kupası finalinde beraber oynadılar. Evet. İki kardeş, ağabey kardeş. Ya. Evet. Um, o iki yıl önce sanıyorum hayatını kaybetmişti. Yani bu kuşağın İngiliz oyuncularının da böyle bir tabii sorunu var. Dünya Kupası finalinde oynayan 1966, Dünya Kufası finalinde oynayan 11 oyuncunun onu hayatını kaybetti Bobby Charlton'la beraber. Yedisinin ölüm sebebi demans çeşitli demans rahatsızlıkları maalesef. E, i̇şte bunu da İngiltere'de çok... Topa kafa vurulmasına falan bağlıyorlar. Neyse Bobby Charlton dönelim. Charlton işte hem 66 Dünya Kupası, İngiltere futbol tarihinin en büyük başarısında başrol oyuncusu. Yani final maçında belki gol atmadı ama finale gelene kadar İngiltere'yi oraya taşıyan oyuncu, takımın belki de en önemli oyuncusu ve komple bu oyuncu gerçekten. Yani 106, orta san oyuncusu olmasına rağmen 106 maçta 49 gol atmak, milli takımda. Hakikaten sıra dışı bu olay ve bu rekoru yaklaşık 55 yıl muhafaza ettiğini olmuyorsam. Wayne Rooney'un bir takımdaki gol rekorunu kırabildi ancak. Çoğu yıllar sonra ki hani şu dönemde içinde bulunduğumuz dönemde çok daha fazla milli maç yapıldığını, bir sürü zayıf takım olduğunu işte yok Cebeli Tarık'tan Andorra'sına kadar olduğunu biliyoruz. Bobby Charlton işte ortası oyuncusu olmasına rağmen bu rekoru korduğunu tekrar hatırlatayım. Ama sadece 66'lı yokması finaliyle aynı zamanda Man da sembol oyuncusu. İşte lig şampiyonlukları 1968'de Avrupa şampiyonluğu var. Bunlardan da öte İngiltere futbolunun böyle trajik anları var. Onların belki içinde en önemlilerinden birinde yine başrolü 1958'deki meşhur mini uçak kazası. Evet. Yani, bir kaza. Gayet evet. Bir Man bir United, Belga Teplasmanı'ndan dönerken Münih'te bir yakıt ikimali yapıyor. Tekrar geri kalkmak isterken uçak. Üçüncü denemede çakılıyor ve sekiz oyuncu ve bir sürü kişi hayatını kaybediyor. Diğer işte yolcular da var. 2011 yapımı bir United isimli bir film var. Böyle çok büyük bütçeli bir film değil ama o kazanın ve öncesinin sonrasının hikayesini anlatır. Oraya odaklanır. Met Pasdibovitch Altın diğer oran oyuncular. Yani iyi işler mevzuyu aslında. Tavsiye ederim. İzleyemeyenler için bilmiyorum hangi platformda var Türkiye'de. Ben de ee, Met aynı zamanda antrenördü yanılmıyorsam değil mi? Tabii. İşte Bazby Bapes dönemin uzun yıllar antrenörü <gülüyor> ve Baz benimle bekledi. Evet çok ilginç. <gülüyor> Met Pasdib'in yani. o kazadan kurtulamayacağı düşünülüyor. Yani hastaneye düşenlerden birisi. Herhalde yaşayamayacak diyorlar. Bobby Charlton biraz daha şanslı çünkü onun oturduğu kısım parçalanıp alınıp uzağa sarılıyor O Uzakta bir koltukta oturuyor böyle baygın halde. Kuyruk kısmı patlıyor sanıyorum. O yerde istirenler falan var. Oradakiler maalesef feci şekilde yaşamını yitiriyor. Ama Bobby Charlton inanılmaz bir şekilde işte sanıyorum kazadan birkaç hafta sonra Almanya'da hastanede kaldıktan sonra birkaç hafta sonra tren yolu ve feribotla İngiltere'ye dönüyor. 3-4 hafta sonra olması lazım. Sağa çıkıyor. United formasıyla. İki ay sonra da bir milli maç için sağda. Ee, geçen yani ölümünden sonra ben 3 tane belgesel izledim. Bobic Altın'la ilgili. Aslında izleyince fark ettim ki birbirini taklit etmiş. Daha doğrusu yani ilk yapılan belgeselden sonrakiler fazlasıyla faydalanmış. Ee, orada bu kazadan bahsettiği an gerçekten e, şey görebiliyorsunuz. E, o nasıl çok fena etkilendiğini, o kazadan çok yakın arkadaşlarını kaybetmenin acısını yıllar sonra onun yüzünde, ifadesinde e, görebiliyorsunuz. Hakikaten bugün çok farklı e, önlemler alınırdı. Muhtemelen zaten böyle bir havalimanında ya da işte uçan kalkışında ee, ama bir genç bir insanın öyle korkunç bir travmadan çıkıp sonra da çok başarılı bir kariyere e, ulaşması gerçekten hani e, çok <gülüyor> akıllı bir durum değil evet, yani, yani normal bir yaşam sürdürmek bile zor olabilirdi işte en yakın arkadaşlarınız yanıyor ölüyor orada hayran olduğu Duncan Ferguson var mesela yani kendi kuşağından sayılabilir ama daha önce binatı takımına girmiş o bile başlı başına bir olay bence Bobby Charlton için ki dediğin gibi işte o kazadan 8 yıl sonra dünya şampiyonu, 10 yıl sonra Man United'la şampiyon kulitler kupasını kazanıyor, altın top alıyor. muazzam bir kariyer, çok parlak bir sportif kariyer gerçekten Bobby Charlton için. O yüzden bence yani hem yeteneği hem kazandıklarıyla İngiltere futbol tarihinin en büyük ismi yani sadece bir takım değil. Bütün bence İngiltere futbol tarihinin en önemli futbolcusu. Bu son dönemde oynayanlar dahil. Siz bu arada belgesel demişken Can Can'dan şimdi mesaj göndermiş. Bu 1966 Dünya Kupası'nda Abidin Dino'nun gol belgesi vardır var. Evet. E, orada da yer alıyorlar e, demiş. Türkiye'de altın goller adıyla gösterildi. Evet. Halit Kıvanç seslendirmişti diyor. Evet o FIFA bu eskiden canlı yayınlar kısıtlı olduğu için... 1966'da galiba hatta ilk başta evet. 1966'dan hala yapılıyor mu? artık bir böyle sanat filmi dışında bir şey çıktı, dönüştü tabii. Normal maçı çeken kameraların dışında işte bir yönetmene, ekibe görev veriliyor. Onlar film kamerasıyla kupa boyunca film çekiyorlar. Abidin Ve... Dino'nun filmi de muazzamdı. Yani gerçekten bir sanat eseri halindeydi. Alışılmış bir... Klasik bir şey değildi yani. Futbol filmi belgeseli değildi. Ya bu arada FIFA bütün bu filmleri web sitesinde halka açtı. Yani 1966'dan beri tüm Dünya fası filmlerini izleyip ulaşmak mümkün yani. Paralı falan değil. Sadece basit bir üyelik <gülüyor> istiyor olabilir. Evet. Böyle bir imkan var yani. Çünkü 1982'nin falan da çok iyidir. Normal televizyonda golleri izlediğimiz açıların dışında açılar vardır. Mesela buralarda bu filmlerde o yüzden başlı başına ilginçtir hepsi. Peki hocam Hı -hı, Tabii. şöyle çok ufak bir ayrıntı da vermek gerekiyor belki çünkü bu uçak kazası hem kulüp için hem e, e, oyuncular için çok kritik bir dönüm noktası ve kazadan önce de aslında Babi takımdaki yeri devamlı olmuyor kazadan önce. Hani Kazadan sonra 1960'lara girildiğinde takım onun üzerine kurulmaya başlıyor. Ee, bu uçak kazasından sonra peki Manchester United'ın e, oyundaki ve takımdaki gelişmesindeki rolü ne oluyor? Çünkü daha sonraki dönemlerde de yönetici olarak e, kulübün içerisinde yer alıyor ve Manchester United e, daha farklı bir şey e, zirveye oynamaya başlıyor. Şöyle ilk maçı United'da 1-2 yıl kadroda bulunmasına rağmen Maçlarda oynamıyor. İlk forma giydiği yıl galiba 1956. Ama Bobby Charlton'ın senin de dediğin gibi hem United'da hem de İngiltere mil takımında ön plana çıkması 1960 61 -60 hatta 62'den sonra diyebiliriz. Mil takımda da Elf Ramsey ona daha fazla görev veriyor 1962'den sonra. Ha. Bir takım özelliklerini geliştirmesi bir komple oyuncuya dönüşmesinin bunda herhalde etkisi var. İlginçtir. Çok golcü ve oyuncu olmasına rağmen. 1966 Dünya Kupası finalinde Almanya'nın genç kozu Franz Beckenbauer'ın marketme görevi veriliyor final maçında. Çok ilginç. Bu arada tersi de geçerli. Alman bir takım antrenörü Helmut Schönden Franz Beckenbauer'ı Bobby Charlton tutma görevi veriyor. Yani maçta birbirlerini etkisiz hale getiriyorlar. O hücum görevlerini yapmayı pek işte başaramıyor. Finalde zaten ikisinin de golü de de Yoktur yanlış hatırlamıyorsam. Yani Bobby Moore mesela savunma oyuncusu. Onun iki asisti var final maçında. Ama Bobby Charlton, işte ne golü var ne asisti var. E, bu orta sahadaki kıyasaya mücadelenin payı olsa gerek bunda. E, ve tabii 61-62'den itibaren United'da da bu lider savun soyunduğu için e, herhalde işte, 68 Avrupa şampiyonuna giden yolda aradaki lig şampiyonu var bir de. E, Matt Bazby onu takımın işte en önemli oyuncusu yapmış durumda. O da tabii Dennis Lowe ve George Best gibi iki başka büyük, iki diğer kahramanın da etkisini ve katkısını o, unutmayalım. Bu arada 66 New York Pası finalinden çok bahsettik. Bana hep ilginç gelen durum. İşte ben aşağı yukarı 5 yıldan biraz fazla süredir İngiltere'deyim. O finalde oynayan 11 İngiliz oyuncunun ki o zaman yedek oyuncu kuralı yok. Yani bir oyuncu sakatlansa takımlar 10 kişi devam edecek. Sadece sahaya çıkan 11 oyuncu maça başlıyor ve bitiriyor. Uzatma dahil. Ee, 11 oyuncunun 7'si benim burada olduğum süre içinde hayatını kaybetti. İngilizlerden bahsediyorum. Yani, Nobel Style, Jackie Charlton, e, Ray Wilson, e, Martin Peters, e, işte en son Roger Hunt. E, peş peşe son 5 yıl içinde hayatlarını yitirdiler. E, i̇lginç. <Gülüyor> Alman bir, bir tek Joe kaldı. <Gülüyor> finalde 3 e, gol atan oyuncu kaldı hayatta evet, tamam. ben, evet, ben bunu, evet. bunu hiç duymamıştım o yüzden bu konuda cehaletimi mazur görün ne zaman yedek oyuncular da eklenmeye başlandı futbol karşılaşmalarına ee, bir sonraki diyorkmasında var sanıyorum de yani evet, evet, tabii. çok geç yani büyük bir sömürü ee, düzeni işte. de var yani basketbolda böyle bir şey olmasa gerek ama evet <gülüyor> Yok basketbolda zaten sürekli değişim olduğu evet. için. Yani Girime evet. çıkma serbest. Futbolda yani tabii kadronuz var. Daha fazla oyuncu var. Ama maç sırasında oyuncu değişikliği yok. Bir oyuncu sakatlandığı zaman eksik devam ediyorsunuz. Kaleci sakatlandığında yerine başka bir oyuncu geçiyor sağdan falan. Böyle saçma bir sistem var. yani Bunun evet. yüzyıl boyunca akıl edilmemesi de çok <gülüyor> evet. komik gerçekten. Yani. <gülüyor> Futbolun Epey de maksayı ben. Başka oyuncuların gelip kalecilik yaptığı Santral'ların planı bile hatırlıyorum yani. E, e, e, tabi tabii tabii vardır. E, Alman bir takımın ise 6 kişi hayatta hala. Hmm. Çok ilginç yani İngiltere'den bir kişi Joe First hayatta kılırken Alman bir takımından işte Schultz, Weber, Schnellinger, Beckenbauer, Oferat ve Held hala hayattalar. Yani bu bana ilginç gelen bir konudur. Burada olduğum süre içinde daha fazla... Dikkatimi çekti açıkçası. E, galiba uçak kazasındaki ekipten de kimse hayatta kalmamış. E, e, son evet yani, en son Bobby e, Charlton'dı evet, gerçekten evet. e, 1988'deki kazadan hayatta kalan tek kişi yani sadece Hı -hı. futbolcu değil. Işte antrenör vesaire Antônio zaten yaşları daha büyük. E, bu da ilginç e, Bobby Charlton'ın sendelin gibi futbol sonrası da o dönem ya yani Dünya fasında bu rol almış başrol oynamış oyuncuların. Kariyer sonrasında biraz sıkıntı çektikleri bir gerçek Bobby Moore'un da bu başına gelmiş. Çünkü Bobby Charlton'un United sonrası böyle bir yıl, bir buçuk yıl bir portföy macerası var. Antunör oyuncu olarak. Sonra böyle bir antunör bir şeyler daha deniyor ve dikiş tutturamıyor açıkçası. Ve sporcuların kariyer sonrası problemidir yani. Çok böyle witinde, başarılı, göz önünde geçen bir 10-15 yıldan sonra ne yapacaklar? Ne yapıyorlarını yani, bayağı baya bunalıma giriyorlar, alkolik falan da oluyor. çok çok macera var. Ya yani, yani iki büyük şans var. Ya yani bir hani parlak bir antrenörlük kariyeri olursa hani futbolcuya yakın bir hem kazanç hem de bir şöhret olabilir. İkincisi de medya kariyeri ama tabi 74te böyle bir medya kariyeri yapmanın çok imkanı yok. Bugün çok daha fazla olmak var. O evet. altını belki yeniden kurtaran da. Manchester oluyor. 1984'te yani hem bir elçi hem de böyle bir danışman olarak yönetim kuruluna alıyorlar kulübün. Ve işte yakın zamana kadar yönetim kurulu üyesiydi. E, aşağı yukarı demek ki e, 40 yıla yakın süre yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Yani İngiltere'deki kulüplerin yönetim kurulunun Türkiye'dekinden farkı şu yani bir icradan çok danışma kurulu gibi aslında. Çünkü genelde İngiltere'deki kulüplerde bir CEO ya da bir Murahas Azal var. Hani işleri o ve altındaki ekip işte futbol direktörü vesaire onlar çekip çevirir. Tabii 84'te herhalde böyle bir yapıtam yoktu. O yüzden Babiç Altın, Alex kulübe antrenör olarak alınmasından onun zor dönemlerde arkasında durmaya kadar bir sürü kritik kararda rol almış, rol almış aslında. Bir tür Manchester United mirasının YouTube Kurulu'ndaki temsilcisi olarak e, bulundu bu kadar süre içinde. İşte onun da çok saygın bir kişi olarak son 30-40 yılı geçirmesinde herhalde kulübün böyle bir fayı var. Evet. Şey de ilginç değil mi? Manchester United'ın, siz notlarınızdan okuyorum, ardından yaptığı Sir Bobby'nin ardından yaptığı açıklamada bir futbolcu olarak olağanüstü nitelikleri kadar sportmenliği ve dürüstlüğüyle de takdir ediliyordu. Yani Serbo bir her zaman oyunun devi olarak hatırlanacak diye de bir etik değerlendirme de yapmış onlara ilginç, önemli yani. Evet. evet, şu var çünkü hani eski tip bir İngiliz geleneğinde yetişmiş. Yani hem işçi sınıfından gelen ama bu geleneği çok iyi bilen bir kişi. Çünkü zaten dört dayısı futbolcu. Profesyonel futbolcu yani 1900 demek ki işte 30'lar 40'lar o dönemde Savaştan önce muhtemelen. Asıl annesinin ve dayılarının kuzeni Jacky Melbourne 1930'larda ülkenin en iyi oyuncularından birisi. Newcastle United'da. Yani onun doğduğu Ashington'a daha yakın olan şehir Newcastle United çünkü. 30-35 kilometre Newcastle'a ve uzun yıllar Newcastle'ın gol yokatmeniydi. Jacky Melbourne yani bir uzak kuzen diyelim. Yani o futbolculuk geleneği aile zaten var. <gülüyor> Annesi çok meraklı futbola. <gülüyor> o da bu yani hem futbolculuk hem centilmenlik, sağdaki centilmenlik geleneğini evet. uzun süre muhafaza etmiş. Mesela bu yüzden Jose Mourinho'nun Manchester United'a olarak gelmesine pek sıcak bakmıyor. Hmm. Ee, onun kadar bir Hinoğlu Hino olduğunu, <gülüyor> olduğunu bildiği için. Karşı ee, çıkıyor. Ee, evet, sonra geldi gerçi Mourinho. Evet. Ee, bence hatalı bir kararla tabii ki. Ee, ama o muhalefet şehrini koymuş orada yani. Evet. Peki Manchester United'ın açıklamasından sonra e, kendisinin balondor ödülü de var ve bu seneki balondor ödülü de geçtiğimiz günlerde oldu. David Beckham da orada e, bir ödül verdi ve kendisi de şartın hakkında bir e, saygı duruşunda bulundu. E, şöyle dedi de kendisi e, futbol kariyerimi kendisi başlattı. Manchester United'a dönüp bu, bu genç adama dikkat edin demeseydi muhtemelen Manchester United'da oynamazdım. Her şey ona borçluyum diyerek saygısını gösterdi deyip David Beckham belgeseliyle geçelim isterseniz. David Beckham'ın belgeselinden kısaca bir bahsedeyim hocam. Nasıl bulduk? Neler oldu? O zamanki Beckham'ın ikonluğu ve e, nasıl derler? Büyüklüğü nasıl gerçekleşti? Evet, Beckham belgesel 4 Ekim'de gösterime girdi. Ve belgeselde Beckham ailesinin işte evlilik hayatları, aile hayatları, David Beckham'ın Manchester United'daki başlayan futbolculuk kariyeriyle ilgili bilgiler yer alıyor. Beckham'ın yükselişini 1990 ve 2000'li yıllara, hani o zamanlara odaklanıyor ve özel çekimler bulunuyor bu belgeselde. Real Madrid'de oynadığı zamanlar Victor, Victoria Beckham'la olan ilişkileri çünkü Victoria Beckham'da o zaman müzik sektöründe gerçekten e, önemli bir isim Spiders'le ve e, 98 Dünya Kupası'nda aldığı o hiç unutamadı aklından çıkaramadığı Kırmızı kart sonrası depresyonunda e, bahsediliyor bu belgeselde Netflix'te yayınlanıyor belgesel ve ilk haftadan 3 milyon 4 milyon kişiye ulaşmış ve bir izleyici rekoru kırmış belgesel. Bu Nasıl daha bu, ay, bu ayın başında devreye, geçen ayın başında devreye, evet, bir <gülüyor> ay olmuş yani 4 Ekim. Evet, evet, evet. Gösterim haftasında almış yani bu rekoru. Gerçekten hmm. beklenen bir e, belgeseldi zaten. E, Netflix'te bunların reklamını vesaire iyi yürüten bir şey. Aynı şekilde Michael Jordan'ın. Belgeselinde de görmüştük. O da bir rekor kırmıştı hatırlamıyorum şimdi ama. E, Alp Hocam ne dersiniz belgesel tekım e, önemli bir isim ve o dönemlerde böyle internet çok fazla e, kullanılmıyorken, sosyal medya yokken, her bilgiye o kadar çabuk ulaşılı, e, ulaşılma kolaylığı yokken gerçekten hem popüler kültürü hem de futbol endüstrisini çok fazla imajıyla da oyunuyla da etkilemiş bir isim. Nasıl bu kadar büyüdü ve etkiledi bu kadar fazla sektörü? David Beckham tam da işte Bobby Charlton'dan şarkadı 38 yaş ufak inanılmıyorsam yani işte 35-40 yıl sonrasının modern futbol döneminin büyük yıldızı tabii. Bence sağdaki performans yetenek olarak Bobby Charlton'la kıyaslanmayacak kadar geride. Bir kere bunu söylemem lazım. Ne öyle komple bir oyuncu hiçbir zaman olmadı zaten ama ...çok iyi işleyen bir... ...Mansuner takımında... ...90'ların sonu ve 2000'lerin başında... ...önemli bir görev adamıydı. Beckham'ın sağdaki görevi budur. Yani çok iyi duran top kullanır ama... ...mesela böyle futbolda... ...Büyük Yıldız dediğimiz isimler gibi... ...2-3 kişi geçsin... ...çok önemli pozisyonlar hazırlasın falan... ...müthiş golcü olsun. Böyle bir oyuncu hiçbir zaman... ...olmadı. Alex Ferguson'ın... ...çok iyi işleyen makinesinde... ...önemli bir dişliydi o... David bakımı. Ama... Sağ dışı kısmı, mesela Bobby Charlton'dan tamamen farklı o oyuncularından. Hani Bobby Charlton kuşan oyuncuları ne olur, işte belki kendi doğdukları yerde tanıştıkları mütevazi bir e, genç kadınla evlenirler. Sonra da 40 yıl boyunca evli kalırlar. Her yani Bobby Charlton örneğinde herhalde eşi e, norma ile son ana kadar evlendiğine göre belki işte 60 yıl e, tam süreyi bilemiyorum. Ama David Beckham tamamen farklı kuşan oyuncusu. İşte daha çok böyle, değil mi işte, mankenler, fotomodeller, zaten kendi şöhreti olan bir takım başka kadınlarla evlenen oyuncular. David Beckham bunun zirvesi. Çünkü Victoria Beckham'la tanıştığında ve evlendiğinde Spice Girls ve Victoria Beckham, David Beckham'ın önündeydi belki şöhret olarak o dönemde. Evet. <gülüyor> yani <gülüyor> 96-2000 arasından bahsediyorum. Sonra bence tabii... Yer değiştiler yani Girls, müzik dünyasında bir iz bıraktı mı dersen e, pek <gülüyor> bıraktığını söyleyemeyeceğim. B bırak, bırakmadım hocam bıraktı bence birazcık bıraktı. O zaman için önemli. Bırakmadım işte. Yani, bırakmadım, şimdi, bırakmadım. Şimdi, şimdi hatırlamıyoruz yani saçma sapan bir gruptu şarkıları bence. kötü. Victoria Beckham hiç söyleyemez, ona söyleyemezlerdi bile mesela. Bu sadece güzel olduğu için grupta duran bir kadındı falan neyse. <gülüyor> ama mesela bu ama öyle... bana bir şarkısı hala bilinir yani. E tamam ben ne de dün <gülüyor> <Ne gülüyor> atılıyorum böyle bir tartışmasına şey söylüyorum ama bence o kadar vasat bir grup değildi yani <gülüyor> önemini iyi kız, temsil eden kız, bir, bir grup. Kızları savunuyorsun sen kadınlar. Ama bu bla mesela bu Victor Bakım Space Kors belgeseli futbol dışı izleyici için de müthiş çekici hale getirmiş mesela evet. bence. O yüzden ben herkes de. izleyebilir yani futbola meraklı kitleyi değil bence onun dışındaki kitleyi de cezbetliğini düşünüyorum. O zamanki medyayı da hani her anlamda hem müziği takip eden hem sporu takip eden popüler kültür e, ikonluğu nasıl şekilleniyor onu bile görebiliyorsunuz gerçekten belgeselde. Tabii tabii çok. Ee, ben ben belgeseli seyretmedim ama gerçekten 90'lar biraz böyle bir dönem. Futbol, Türkiye'de de böyle futbol ve magazin yani ikisi çok hı hı. iç içe televizyonların e, bir yeni bir yaşam, yeni bir endüstriyel tüketim işte şeyi pompaladığı dönemin iki büyük endüstrisiydi, yükselen endüstrileriydi yani. Evet. Ya belgeselde de işte Victoria Beckham üzerinden David Beckham'a edilen küfürler vesaire bunları da belgeselde görmek mümkün zaten. <gülüyor> Şimdi güldüğümüz anlar ama aile herhalde çok 98 ve yıpratıcı sonrasındaki evet çok yıplatıcı bir birkaç yıl geçirmiş olması lazım çocukları olduğu dönem dahil hiç kolay değil. Yani elbette ki 1958 uçak kazası travmasıyla kıyaslanmaz bence. Tabii. Yani hayatını hayatın metmesi olan bir travma ama David Beckham'ın da o özellikle 98 Dünya Kupası'nda kırmızı kart gördükten sonra geçirdiği bir sezon hakikaten zorlu. Yani o bir sezon kolay geçmemiştir. O da işte yine modan dınım. Şimdi şimdi daha belirgin ama hani son 25-30 yılda futbolcuları destekleyen onları sarmalayan böyle bir e, ekip var yani işte menajerler danışmanlar vesaire David Beckham da yanılmıyorsam e, yani hem sportif tarafta hem spor dışı tarafta iki ayrı mesela PR ekibiyle çalışmış evet. kariyerinin ondan sonraki bölümünde yani bir şekilde medyayı ve bu etrafında oluşan e, e, ortamı yöneten bir işte iki ayrı ekipten bahsediyoruz o sayede herhalde zaten bu şöhreti İngiltere sınırlarını hemen aşıp tüm dünyaya ulaştı. Yani belgeselde onu görmek mümkün. Japonya'ya gidince kıyamet kopuyor. Amerika'ya gidince ayrı falan yani her yerde müthiş bir ilgi var. Ve işte İngiltere Amerikan medyası da sosyal medya öncesinden bahsediyorum. Şimdi de devam ediyor. Bu yıldızların da böyle çok iyi pazarlar. Yani bunun çok çok iyi bir örneği. Evet, Amerikan evet. sporlarında da böyle işte dünyada başka hiçbir yerde oynanmayan bir sporda oynayan oyuncuları gelmiş geçmiş en büyük sporcu olarak sunar Amerikalılar. Amerikan futbolcularından bahsediyorum. Bir tek siz oynuyorsunuz. Nasıl dünyanın en sporcusu olabilir? Çünkü biz öyle düşünüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir evet, <gülüyor> e, çıkmıştı ama zaten öyle bir PR şeyi olmasaydı, ekibi olmasaydı çok zor bir süreç yaşardı. Hem o e, şey, kırmızı karttan sonra hem de Victoria Beckham gibi bir karakterle de e, o ilişki yürütmek, çünkü medyanın baskısı tamamen ikisinin üzerinde. Beckham'a çok fazla oynuyorlar, Victoria'ya çok fazla oynuyorlar. O süreci bu kadar sağlıklı, yani sağlıklı demeyeyim de bize gözüken o şekilde e, yürütebilmek ve yönetebilmek çok, çok zor bir şey. <gülüyor> Galiba sürenin de sonuna geldik. Hatta evet. bitirmek üzereyiz. Yani i̇kinize de çok teşekkür ederiz. Çok o, Eski kuşakların yakından izlediği kesimleri de içeren çok derinlikli bir program oldu sayenizde. Ben teşekkür ederim. Arp Hocam geldiniz. çok mutluyum Asıl ben izledim. teşekkür ediyorum. Açık radyoda olmak her zaman güzel. Sana ayrıca e, davetin için teşekkür ediyorum sonraki yani haftalarda çok ve yıllarda diliyorum. Ve çok görüşmek çok üzere dileriz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Görüşmek üzere.